İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın İzel Bey, savaş Hayırlı hayrolsun efendim. Sizin de efendim, aynen, bir mukabele. Evet, evet e, haftaya maalesef üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Ee, e, karikatür sanatçısı ve grafik tasarımcı, e, çok sevilen bir insan Faruk Şah da maalesef hafta içinde e, hani o sayılarını duyduğumuz fakat isimlerini bilmediğimiz COVID-19 e, mağdurlarından biri oldu. Kendisi Arel Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Faruk Çağla 63 yaşındaydı. Ve bu İstanbul Medüsü'nün logosunu gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz değil mi? O logonun yaratıcısıydı. Çağla enteresandır. Bundan 10 gün kadar önce test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medyadaki, medyadaki hesabından dostlarına ve arkadaşlarına Duyurmuştu. Ben de takip ediyordum. Daha sonra hastaneye yatmış olduğunu bildirdi. Fotoğraflarını falan da yayınladı. En nihayetinde birkaç gün için paylaşım yapamayacağını zira yoğun bakıma kaldırılacağını yazmıştı. Ne yazık ki bu da onun son mesajı oldu. Ailesine başsağlığı diliyorum sevenlerine de. İşte çok, çok hızlı gelişmiş onun da. Evet 3 günde yani yoğun bakıma girdikten 3 gün sonra maalesef kaybettik. Ee, bu vesileyle onun bir karikatürüyle e, başlamak istiyorum. Eski bir karikatür, 83 yılında çizmiş. Adına da hangi özgürlük e, adını vermiş e, bu karikatüre. Fakat zamansız bir karikatür olduğu için e, rahatlıkla anlatabiliriz. Bu karikatürde iç içe iki tane hafe, kafes görüyoruz. Ee, daha küçük ve altın renginde olduğunu tahmin ettiğim kafesin içinde... Beyaz bir güvercin duruyor. Bu güvercin gagasını ve gözlerini öyle bir, yani Faruk Şah da bunu öyle bir çizmiş ki sanki bu güvercin mutsuz. Öyle bir ifade çıkıyor. Oysa ki dikkatle bakınca kafesin kapısı açık. Yani isterse güvercin bu kapıdan çıkabilir. Fakat uçamaz. Uçamaz çünkü e, hatta hiçbir yere de gidemez. Zira başta da dediğim gibi bu e, altın ya da sarı kafes her neyse bir başka daha büyük çelik kafesin içerisinde. O çelik kafesin kapısı da maalesef kilitli. E, böyle bir karikatür. Hangi özgürlük demiş buna Faruk Çağla. Biz de buradan Faruk Çağla'ya günaydın diyelim. Günaydın diyelim Hayda efendim. Evet. Şimdi sözünü edeceğim karikatürcü Filistin asıldı, Ürdünlü bir karikatür ustası Emad Hajar. Emad'ın karikatürlerini ben bu programda sıkça anlatırım, anlattığım oldu. Kendisi Abu Mahcup diye Abu mahcup diye imza karikatürlerini. Özellikle de Orta Doğu'du tabii, Orta Doğu konulu karikatürler çiziyor. Fakat e, anlaşılan diyordum bundan uzun böyle uzun süre e, Emad'ın karikatürlerini pek anlatamayacağız. Zira e, Emad Haçhaş geçen hafta çizdiği bir e, karikatür netleriyle apar topar e, yakalandı götürüldü ürün ve tutuklandı. E, beş yıl hapis cezasıyla da yargılanacak. Şimdi e, dün ilk duruşması yapılmış. Bu sabah haber aldım. E, gözetim altında tutulmak kaydıyla serbest bırakılmış. Fakat tabii e, bu ortamda karikatür yapabileceğini zannetmiyorum pek. Emad'ın tutuklanmasına yol açan karikatürü aslında geçen hafta işlediğimiz bir konuyla ilgili. E, hatırlayacaksınız İsrailli karikatürcü Uri Fink'in e, bu e, F-35 uçakları olayıyla ilgili çizdiği bir karikatür vardı. Biraz tartışmıştık geçen hafta. Hani armağan vazonun içinde mi değil mi, vazo mudur o çiçekli bir e, vazo gibi bir şey vardı. İçinde de bir evet. uçak vardı. E, ki bu olay da birebir gerçekleşti e, hafta içinde. F-35 uçak, e, e, uçaklarının e, birleşik Arap Emirliklerine verilmesi verilmemesi meselesi çokça tartışıldı. Her neyse. Emad da aynı konuya temas etmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinden veliyat e, Prens Muhammed bin Zayed e, ki onu e, kısaca MBZ, MBZ olarak e, tanımlıyorlar. E, onu çizmiş. E, MBZ elleriyle İsrail isim bir beyaz güvercini yüzüne yakın e, tutuyor böyle. E, zaten güvercin üzerinde e, şey... E, en yani bizzi sözcüğünü nerede gördüm? Yok onu başka bir karikatürde görmüşüm. Pardon. Şimdi karikatüre tekrar bakıyorum da. Ee, güvercinin üzerinde İsrail simgeleyen İsrail bayrağı var. Ee, ve e, bu güvercin en bizziğinin yüzüne tükürüyor. Bayağı tükürüyor. Burnada da bir iz var. Fakat e, prensin yanağında anda bir başka iz daha var. Sol yanağının üzerinde henüz böyle yukarıdan taze bırakılmış kocaman beyaz bir iz. Hani Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu iş nasıldır bilmem ama bizde böyle bir iz olursa, böyle bir şey düşerse kafana falan şans olarak Evet Derhal bir piyango bileti alınır. Her neyse bu e, prensin yanağından aşağıya... E, paranız böyle. olunca da F-35 alıyorsunuz demek ki. <gülüyor> ama büyük ikramiye bulman lazım. Öyle <gülüyor> herkese vermiyorlar. Üstelik paran olunca da vermiyorlar bazen biliyorsun değil mi? Evet, o doğru. Evet. Yani parasını ödesen bile vermiyorlar. Neyse e, bu, bu karikatürün konusu değil ama. Şimdi bu kuş pisliğinin şekline dikkat ederseniz e, biraz F-35'i andırıyor değil mi? Yani böyle akarken sıvı falan. Ben öyle gördüm yani e, andırıyor F35'i evet. andırıyor gerçekten e, zaten üstüne de 35 yazmış Arapça bir harfler var ama 35 e, olduğuna göre F demek o kolayısıyla e, e, Emad e, Haycı'nın bu karikatürü ürdünde yayınlanır yayınlanmaz Karikatürcü apar topar yakalandı ve tutuklandı Tutuklanma yani... anını da evet Başka bir ülkenin prensine hakaret ettiği gerekçesiyle Ürdün'de evet. mi tutuklandı? Evet, Ürdün'de Birleşik Amir, Birleşik, Arap, Birleşik Arap Emirlikleri e, prensi Enbizli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle. Benzer bir, bir şey mesela Erdoğan'a dahi çizseydi gene oluyor muydu? Ürdün böyle bu kadar hassas mı acaba siyasiler ee... yönelik şeyler konusunda yoksa özel bir ilişkisi mi var Birleşik Arap ee, Emirlikleri? Özdeş bunu denemek lazım. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> e, Denemenizi pek tavsiye etmiyorum. Ben, bir bana bir şey olmaz. Ben çünkü <gülüyor> Türkiye'deyim. Türkiye'de bana bir şey olmaz. Yani özgürlükler istiyorsan. var diyorsunuz. E, tabii ki. Fakat Ürdün'de e, bir Ürdünli karikatürist Erdoğan'ı çizerse e, bilemiyorum. Tepki geldiği anda e, başına bir işler gelebilir. İşte Son dakika orada... bir haberi, haberi verebilir miyim? Lütfen. E, serbest bırakılmış İmat Haccaç. Evet, evet. Bu sabah ben de haberini aldım. Biraz önce onu söyledim zaten. Ha, Göz, gözetim sabah. altında tutulmak kaydıyla e, ne demekse o? Herhalde ev hapsi mi? Yoksa e, gidip imza mı verecek i̇mza bilmiyorum ama. Evet, bu e, bu sabah serbest bırakıldı. Fakat yargılanması devam edecek ve 5 e, yıl hapsi isteniyor. E, şu anda da bütün dünya çizerleri, basın karikatürcüleri Emad ile dayanışma içindeler. Free Emad başlıklı karikatürler çiziliyor bolca ama kendisi zaten şu anda free imiş. Demek ki artık çizmemek gerekiyor. Ben yine de bu haftanın üçüncü karikatürü olarak Emad'ın tutuklanmasına neden olan karikatüründen bir gün önce çizmiş oldu. Yine çok güncel bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Geçen hafta sizce, siz de sıkça değindiniz haberlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nin o Wisconsin e eyaletinde bir polis, e Jacob Blake değil mi ismi? Evet. E evet. 29 yaşında, 30 yaşında bir siyahi vatandaşı e 7'ye ateş ederek hem de arkadan ateş ederek vurmuştu. E ve Blake e ölmedi ama ölmemiş e fakat felç olmuş galiba ağır yaralanmış. Evet. Hem aç. Ee, çok yalın bir karikatür çizmiş ee, bu karikatürde Amerikalı bir polis memuru var belden yukarısını görüyoruz ee, ve profilden görüyoruz elinde de e, iki eliyle birlikte daha doğrusu e, tabanca tutuyor ve o tabanca e, en üst taze ateş almış zira e, namlusundan da duman tutuyor e, üniforması tepeden tırnağa siyah polisin normal Amerikalı polisler gibi. Elindeki tabanca da öyle. Sadece polisin elleri, kulakları ve çenesi ter renginde. Yüzünün geri kalan kısımlarını göremiyoruz. Sadece kulak ve çenesini görüyoruz. Zira kasketini kafasına öyle bir geçirmiş ki kasketin siperliği yüzünün neredeyse tamamını örtmüş. Yani gözleri, burnu, ağzı her şey kasketin siperliğinin altında kalmış. Yani bu Amerikalı e, polis memuru, deyim yerindeyse, tam bir kör atışı yapıyor. E, Emad karikatürün üzerine bir de açıklama yapmış e, Arapça. Tercübesini buldum. Siyahi Amerikalıları öldürüyorum demiş. Evet, bu karikatür de böyle. E, şimdi e, Amerika'da bu hafta biraz e, oyalanacağız gibi. E, sıradaki karikatürü e, hafta içinde, geçen hafta sonu daha doğrusu. Bana Can Tombil iletti, ee, Twitter'da çok paylaşılıyor diye. Ee, benim Twitter hesabım yok ama e, girdim, baktım, buldum. Ee, gerçekten de e, herkes paylaşmış. Şimdi e, bu kadar paylaşıldığına göre anlatması da bize düşecek tabii. Belki Can, sen anlatırsın hala oradayken. Twitter hesabınızın neden olmadığını efendim, anlamadım. <gülüyor> bu karikatürü sen anlatır mısın? Bu... Ee... E, bu karikatürümüzün e, çizeri benim de aynı zamanda favori e, oyuncularımın içerisinde, listemin içerisinde yer alan Jim Carrey. E, kendisine ayrı bir sempatim vardır. E, ya Yatakta, buyurun efendim. Ben Jim Carrey'nin e, karikatürcü olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sayende öğrendim. E, biraz araştırdım baktım, meğerse sürekli çiziyormuş. Sergileri Sergütür. de var aynı zamanda. Evet, evet. sergisi falan da varmış. Benim için yeni bir şey. Yani Twitterımız olsaydı öğren, belki öğrenme bitmiyor. Yani evet. her gün yeni bir şey öğrenebiliyoruz. Twitter'ım yok ama eşin dostum Twitter'ından yararlanabiliyorum. İsterseniz yardımcı olabilirim açma konusunda ama hazır kapanacak diyorlar. Çünkü boş boş açıp, açıp al. almayım. Tamam şimdilik almayım. Peki ee, evet, devam anlatıyorduk Evet. Ee, bir yastık üzerine, beyaz bir tema üzerinde yatmakta olan bir figür var. Ee, şapkası, kırmızı bir şapkası ve şapkada da bir takım yazılar var. Biraz sonra anlatayım onu. Ee, hafifçe sakalları çıkmış sarı saçlarıyla beraber gıdısının oldukça ön planda olduğu bir karikatür içerisinde kulaklarının hemen yan tarafından bir solunum cihazıyla beraber yatmakta olan bir hasta olduğunu anlıyoruz bunun. Ee, kendisi e, hafif gözyaşları içerisinde e, doğrudan Perspektif olarak bir e, şeye bakıyor, karikatürü bakan kişi aslında izliyor, ağlayarak evet. hafifçe. Solun cezine bağlı bu kişi Donald Trump ya da Donald Trump olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben ben öyle algılamadım, sanki bir Donald Trump taraftarı gibi geldi bana. Hani Maga var ya, MAGA. Make America Great Again. Sen ne diyorsun özdeş? Yani bu sanki böyle bir e, iri yarı yine. E, ya ben hiç emin olamadım. Çünkü bu turuncu saçlar falan hani bir ha, yandan Saçlar turuncu mu? Evet. Ben... E, tamam. Peki. <gülüyor> Şimdi... O zaman... Trump, Trump Gillar diyelim o zaman. Trump Gillar'dan. Evet. Trump Gillar familyasından. Tamam. Hı -hı. <gülüyor> Trump Gillar'dan e, bir figür var. Bu figürün şapkası da var. Kırmızı bir şapka. Şapka. Be Bezbol şapkası değil mi? Baseball değil. şapkası. Evet, evet. efendim. Şimdi... Make America Die For Him yazıyor. Amerika onun için ölsün be. <gülüyor> evet. evet. Ee, Jim Carrey'in karikatürü da böyle. Baktığınız zaman biraz böyle korkuyorsunuz, biraz şaşırıyorsunuz biraz da böyle ne olduğunu anlamak için vakit harcamanız gereken bir karikatür olduğu için ama çok e, başarılı bildiğim ee, çok başarılı ifade çok başarılı bir kere gözler o e, kılcal damarlar böyle belirlen belirilmiş e, kısılmış fakat bakıyor e, yani yukarıda e, o beyzbol şapkasında yazı e, yazan yazıyla e, neredeyse bir bütün oluşturmuş yani e, Amerika için e, Amerika onun için ölsün Değil mi? Doğru çeviriyorum değil mi? Doğru. Make, doğru make efendim. America galiba. die for him. Ee, evet. Ee, Jim Carrey'nin karikatürü de bu şekildeydi. Tamam. Yalnız sen e, bu konuda oy kullanamayacaksın bugün biliyorsun. Çünkü e, karikatürleri seçenler oy kullanmıyor. E, tamam. E, dinleyicilerimizden Buket Uzuner sosyal medya paylaşımı sırasında oyunu e, bu karikatür üzerine kullandığını söyleyerek benim yerime Buket Hanım'ın mesajını iletebilirim. Ha, o Buket size. Hanım'ın oyu 10 oyu sayıyor tabii. Evet. Tamam, olur. Ee, bugün şey de yok, e, Ömer e, Madrid'de yok, baykovit. Dolayısıyla rahatlıkla e, demokratik bir seçim yapabiliriz. Değil evet. Mi? Evet efendim. Peki, e, şimdi e, yine Amerikalı bir karikatürcu, bu defa e, Michael Ramirez'in Ramirez e, çizdiği e, yeni bir pamuk prenses versiyonu karikatürü anlatmak istiyorum. Pamuk Prenses masalının çok bilindik bir bölümüdür. Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskanan ve onu yok etmek için elinden geleni ardına koymayan kötü kalpli kraliçe son çare olarak büyü yapar ve yoksul ve yaşlı bir kadının kılığına girer. Ardından da yedi cücelerin Evinin kapısını çalar. Tabi yediciler o esnada o, o esnada şeydedirler. Elmas madenlerinin içinde mesai yapmaktadırlar. Erte de e, temizliği yapan, çamaşır yükyen, bulaşık gibi e, sıradan ev işlerini üstlenen pamuk prenses e, vardır. İşte bu saf ve temiz pamuk prensesimiz kapıyı açar ve karşısında yaşlı kadın kılığına girmiş olan kötü kalpli kraliçeyi görür. Bu masalı da bilmeyen yoktur. Ee, tabii ki onu tanımaz ve e, kadının ona ikram ettiği o leziz kırmızı elmayı alır. İlk ısırıkla birlikte de maalesef Pamuk Prenses derin bir uykuya dağlar. Çünkü zehirlenmiştir. Şimdi Michael Ramirez'in Pamuk Prensesi e, bence Walt Disney'in e, Pamuk Prensesi'nden çok daha uyanık. Kapıyı açıyor. Ve karşısında öyle elinde ışıl ışıl parlayan e, kızıl elmasıyla kırmızı elmasıyla yaşlı kadını görür görmez ağzından şu sözcükler e, dökülüyor. Vladimir Putin. E, bu karikatürü niye e, çizmiş Ramirez? Rusya devlet başkanı e, Vladimir Putin'in en güçlü marifsi e, siyasetçi Alexey. Navalny'nin e, zehirlenmesi tabii ki e, konu e, ve altına da, karikatürün altına da Walt Disney'den özür diliyorum diye e, özür dilemeyi de ihmal etmedi. Ya ben sevdim bu karikatürü, bana e, komik geldi, onun için e, aktarmak istedim, anlatmak istedim. Evet ama gündemi ee, takip etmeyen birisi olma, olduğunuz zaman bu karikatürü anlamak için yanınızda bir İzel Rozental'in bulunması gerekiyor galiba. Ya bu bütün gazeteler yazdı Can sen haber programı yapıyorsun bilmiyor musun gündemi? Doğru. Yani Navalny, Alexi, Navalny e, resmen zehirlendi e, bir kafede otururken. Kahvesine e, zehir koymuş sonra tedavi e, için hastaneye kaldırılmış. Yok öyle bir şey demişler bunun üzerine Almanya'ya gitmiş. Ee, ama o zaman çizerdi bunu güncellemeliydi Kesinlikle. elma yerine bir kupa falan olmalı elinde Böyle kahve, kahve gibi evet. valla bu konudaki itirazınızı daha doğrusu önerinizi <gülüyor> e, çizeri hemen bildireceğim e, Michael Ramirez'e. bizim ee, çocuk da anlamadı diye müteşekkir kalacaktır <gülüyor> <gülüyor> ama güzel anlattım şimdi kabul edin hakkımı verin tabi tabi yani, efendim değil mi? orada bir anlattım, problem yok değil. Masalın gerisini anlatayım mı? Ondan sonra uyuduktan sonra <gülüyor> onun prensesine rol oluyor falan filan. Beyaz atlı can geliyormuş. Belki <gülüyor> akşam <gülüyor> tekrarında açık gazetenin dinleyebilir dinleyeceğiniz <gülüyor> ama şimdi yeni peki, olduğumda... mesaj, mesaj aldım. Tamam. Evet. Son karikatüre geçiyorum. Ee, son karikatür Latif Demirci'nin hafta sonunda Hürriyet Gazetesi'nde e, yayınlanan bir karikatürü. Ee, son derece ciddi bir konunun e, sürekli e, işte Bakmadan edemediğimiz, düşünmeden edemediğimiz bir konunun e, karikatürcüler tarafından hangi boyutlara bileceklerine dair çok güzel bir örnek teşkil ediyor aslında bu karikatür. Latif e, Demirci artık Covid-19 raporları gibi her gün e, duyduğumuz ve iyiden iyiye e, aşina olduğumuz, o ilan edilmediği gün merakla ne olmuş, niye ilan edilmedi falan diye sorduğumuz e, karşılıklı Naftex ilanlarını işlemiş karikatüründe. Ee, bu karikatürde tahminimci ortaya bize biraz üzerinde e, tipik bir e, karı koca var. Tatildeler deniz kıyısındaki ahşap bir iskelenin üzerinde durmuşlar. Kadın iskelede oturuyor ayaklarını denize doğru uzatmış. Adam ise ayakta e, ufka doğru bakıyor. E, böyle sol elini e, kaşın üzerine koymuş falan. Ufka doğru bakıyor. Omzunda havlusu var. Koltuğunun altında da bir pet su şişesi. Kadının hemen yanı başında güneşlenme yağını görüyoruz. Hiçbir ayrıntıyı atlamamış e, Latif. Hatta denizin yüzeyinde de usulca yüzmekte olan e, pet şişelerini de görüyoruz ki bu da oldukça e, doğal, normal bir görüntü. E, bulundukları yer e, tahminim Ege'de adaların yoğunlukta olduğu bir bölge. Çünkü karikatürün sağında ve solunda da kayalıklar görüyoruz şimdi de bu orta yaşlı çiftin aralığındaki sohbete şöyle bir kulak verelim ufka bakmakta olan ufka doğru bakmakta olan adam şöyle diyor bugün de girilmez suya baksana acayip navtex var karısı da duruma çoktan razı yağış sesi de yanında delip dışarız diyor Ya yani doğru söze ne denir zaten evet. bu denize girilir mi evet evet e... Benden bu kadar. Evet. Şimdi, ya, e, çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum lütfen. müsaadenizle. Yani İzel Bey daha önce e, Twitter kullanmadığını söyledi ama dinleyicilerimiz sakın e, İzel Bey'in sosyal medya kanallarında karşı bir tutumu olduğunu düşünmesin. Kendisi gayet güzel ve yoğun bir şekilde Facebook kullanıcısı. E, Facebook'ta zaten bu karikatürlerde. E, bir gün öncesinde kendisi de yayınlıyor bu karikatürleri de. Şeyde de, arada, Instagram'da da yayınlıyorum. Instagram'da da yayınlıyor. Tek derdi galiba Twitter'la. Belki onu da evet. birlikte hep beraber el o, ele alıp suçlarkaşıp onun, onun nedenini şöyle e, izah edeyim bir ara vardı. E, fakat kendimi alamıyordum. Sürekli bakıyordum ve bu bir obsesifliğine hmm. dönüşmüştü. Bir obsesif evet obsesif bir e, duruma dönüşmüştü. Kendi kendimden rahatsız oldum sonunda. E, sürekli haberler geliyor falan filan kendimi özgür kıldım. Anladım. O zaman sözümü geri alıyorum. Yok. Alma. Ama e, böyle. <gülüyor> Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki dinleyicilerimizin de yoğun bir ilgisi vardı. Jim Carrey ile alakalı. Jim Carrey'nin çizdiği e, karikatür konusunda birincilik evet. böyle Manipülasyon Peki... yapmayalım lütfen. <gülüyor> Tabii. Bu, bu şekilde. Bu şeyde... Tam oylama öncesi. Halkı kandırmayalım. Buna siyaset diyoruz. <gülüyor> Demeyelim. <gülüyor> yapmayalım. Yok siyaset siyaset öyle olmuyor artık. Niye canım? Değişti. Nasıl oldu? Peki değişti. Müjde Siyaset müjde şekli lazım. değişti. <gülüyor> Bunu gelecek programda anlatayım ben size. Hatta örnek karikatürlerle birlikte e değerlendiririz. Siyasetin bugünkü güncel durumunu e şey alırız. E masaya yatırırız. E Özdeş senin e ne, fikrin ne? Bu konuda? Faruk Çağla benim yani ilk karikatür evet ee, benim oyum kendisine yani kafes içinde kafes şimdi e, Faruk Şah da hakikaten değerli bir e, grafik e, tasarımcıydı değerli bir karikatürcüydü ben de açıkçası gönlüm ondan yana ama e, tanıdığım bildiğim için belki e, ben de Faruk Şah da diyorum Hadi sen bakalım. ne diyorsun Can ben cümkeli diyorum efendim. Daha öncesinde de söylemiştim. Hala. Hala tabii ki. İ ısrarla. Evet. Ben Buket Uzuner. Başka. Sevebilirim aslında. Uzuner'in e, on oyu vardı değil Yan mi? Yan komşumuz evet. Yan komşunuz yani. da mı var? Evet. Feryan ne diyor? Sesi çıkmıyor. Ufuk var sonra yukarıda. Yok Ufuk şeyde evde. Ha, evde mi? Evden çalışıyor herkes. Peki. Evet. evet. Ee, e yani, tamam o zaman ikiye birse yapacak bir şey yok demokrasiyi kesip şöyle bir, şöyle bir uzlaşma öneriyorum. Bir kere daha yapmıştık. Böyle iki karikatür de koyabiliriz. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Güzel. İşte şansın Ne de vegan kebap bu, Ama bu siyaset gerçek siyaset. Evet. Uzlaşma cırt Ali Bey görseydi gözleri yaşarırdı galiba Ali Bilge <gülüyor> Ömer madrak görseydi ne yapardı bilmiyorum ama. Neyse. O zaman iki, iki karikatürümüz var. İki karikatürümüz var. Haftanın karikatürleri iki tane oldular. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz Görüşmek Can'la için. birlikte e, bir aradan sonra biraz daha devam edeceğiz. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri